Türkçe Peri Masalları Salyangoz ve Kiraz Ağacı Çok eski günlerde güzel küçük bir bahçede görkemli bir kiraz ağacı yükseliyordu. Kirazları küçük kırmızı yakutlar gibiydi. Ağaçta parıl parıl parlardı. Bu bahçede yaşayan bir de küçük bir salyangoz vardı. Adı Shelley'di. Shelley mutlu bir salyangozdu. Baharda ve yazın Kelebeklerle oynar, kuşları izlerdi. Ama soğuk kış mevsiminde Shelley, ta tepedeki sıcak ve rahat kabuğuna tırmanır, derin bir uykuya dalardı. Böyle bir kışın ardından Shelley, uzun uykusundan uyandı ve kabuğundan çıktı. Baharın geldiğinden emin olmak için dışarı göz attı. Geldiğini görünce sevindi. Güneşe doğru uzanan çiçekleri gördü. Çiçeklere öpücük kondurup, Vız diye dolaşan arıları, dans eden kelebekleri gördü. Bahçeye gelen baharı karşılıyorlardı. Şeli bahçede gezinip güzelliğine hayranlıkla bakarken midesi guruldadı. Oo, kışın o kadar az yemek yedim ki şu an her şeyi yiyebilirim. Hmm, bu büyük bahçede ne bulabilirim acaba? Etrafa bakındı ve gözüne devasa kiraz ağacı çarptı. Ah, kiraz ağacı! Enfes! Ağaçtaki tatlı ve sulu kirazlardan yiyeceğim. Lezzetlidir umarım. Şeli ilerledi ve ağaca tırmanmaya başladı. Kıvrılmış köklerine geldiğinde çalılıkların arasından bir kurbağa fırladı. Şeli'nin arkadaşı Bay Vrak'tı. Merhaba Şeli! Bu güzel sabahta nereye gidiyorsun? Ah, merhaba Bay Vrak. Karnım çok aç. Bu ağacın tepesindeki güzel kirazlardan yemek istiyorum. Ama Şeli bu ağaçta hiç kiraz yok canım. Yaprağı bile yok bu ağacın. Şu an olmayabilir. Ama ben tepeye varınca olacak Bayvırak. Benimki gibi bacakların olsa istediğin kadar zıplayabilsen bu kadar çabaya hiç gerek olmazdı. Kahvaltı için sinek yakalamaya gidiyorum Burak. Bana katılmak ister misin? Yani... Hayır sağ ol. Sineklerin sana leziz geldiğine eminim. Bundan emin misin? Sinekler kirazlar kadar lezzetlidir. Hatta daha da lezzetlidir. Evet evet kesinlikle öyle bir lezzet istemediğime eminim. Öyleyse hoşçakalın Bay Burak. Gitmeliyim size... Afiyet olsun. Bırak. Kurbağa zıpladı ve bir sineğin peşinden gitti. Çok hevesli olduğundan çok ileri zıplamış ve bir ağaca çarpmıştı. <gülüyor> Neyse ki ben zıplamıyorum. Kendi hızımla sürünerek gideceğim. Neşe içinde ağır ağır tırmanırken ağacın büyük gövdesine ulaştı. Orada başka bir arkadaşıyla karşılaştı. Yaban arısıyla. Shelley'yi görür görmez vızıldayarak ona yaklaştı. Şöyle burada ne arıyorsun? Meltemin tadını çıkarmaya mı geldin yoksa? Aha hayır yaban arısı. Bu ağacın tepesinde yetişen kirazları yemek istediğim için buraya geldim ben. Kirazları mı? Ama onlar yazın yetişir. Şu anda sadece yapraklar var. Evet yaprakları görüyorum. Yaprakla kiraz arasındaki farkı biliyorum. Teşekkürler. Ama ben yavaşım. Ben kirazlara zaten ancak yaz mevsiminde ulaşabilirim. Gerçekten mi? O zaman sana yardım edeyim. Kirazlar olduğunda benim sırtıma bin, seni havadan hızlıca kirazlara ulaştırayım. Aa, hayır, teşekkür ederim. Sen beni götürürsen başım döner. Hatta üstünden kayıp düşebilirim bile. İşte düşmezsin. Çok güvenli bir yolculuk olur. Ama sen bilirsin. Eğer istemiyorsan gitmeyiz. Hoşçakal. Umarım sulu ve leziz kirazlara ulaşırsın. Ve uçarak gitti. O uçarken Şeli kafasını çevirdi ve yavaş yavaş sürünmeye devam etti. Gündüz Şeli bazen çok yoruluyordu. Ama kırmızı kirazlar aklına gelince yeniden tırmanmaya devam ediyordu. Karanlık çökünce kabuğuna çekiliyor ve güzelce dinleniyordu. Ertesi sabah yeniden tırmanmaya devam ediyordu. Artık yavaş yavaş yaz mevsimi geliyordu. Ve küçük Şeli ağacın çiçeklenmeye başladığını gördü. Etrafına bakarken aniden güçlü bir rüzgar hissetti. Arkadaşı kanatlı gelmişti. Aa merhaba kanatlı. Az kalsın beni uçuracaktın. <gülüyor> merhaba Şeli. Çiçek tomurcuklarını görmeye mi geldin? Güzel görünüyorlar öyle değil mi? Kiraza dönüştüklerinde alacakları tat kadar güzel değil. O kirazları yemek istiyorum. Kirazları mı? Bu yüzden mi buraya geldin? Ama sadece çiçek tomurcukları var. Çok erken gelmişsin Şeli. <gülüyor> Hayır kanatlı. Buraya erken gelmedim. Tam zamanında geldim. Hmm. Benimki gibi büyük ve harika kanatların olsa, kolayca ağacın tepesine uçabilirdin. Şunlara bak. Güzeller değil mi? Bunlar sadece, sadece Şeli... Aa! Tanrıya şükürler olsun kanatlarım yok. Shelly <gülüyor> devam etti. Sürekli tek yöne ilerliyordu. Yukarı. Dalları ulaşınca ağacın çok güzel beyaz tomurcuklarla kaplı olduğunu gördüm. Güzel kokuları havayı ve bahçeyi kaplamıştı. Tomurcukları koklamak için durduğunda birbirlerine neşeyle cıvıldayan iki kuşun oturduğunu gördü. Hey bu Shelly değil mi? Hani nerede? Aa evet oo Acaba buraya nasıl gelmiş? Merhaba Şeli! Ağaçın taa tepesinde ne yapıyorsun? Senin için çok yüksek değil mi? Ah merhaba! Evet hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştım. Bu ağaçta yetişen tatlı kirazları yemek için geldim. Yani buraya kadar kirazları için mi geldin? Zor olmadın mı diyorsun? Elbette çok zor oldu. Tırmanmam uzun sürdü ve çok acıktım. Ama kirazlar aklıma geldikçe tırmanmaya devam ettim. Yolda birçok arkadaşımla karşılaştığım için eğlenceli de oldu. Gerçekten takdiri hak ediyorsun ama senin için üzülüyorum. Çünkü ağaçta sadece tomurcuklar var. Merak etme yolculuğum daha bitmedi ki benim biraz daha tırmanmam gerekiyor. Haydi. Görüşmek üzere. Şimdi yoluma devam etmeliyim. Kuşlar Şeli'ye veda etti. Şeli ise dallara tırmanmayı sürdürdü. Kısa sürede ağacın en tepesine ulaştı. Çok yorulmuştu. Ama etrafına bakınca, etrafında güzel, kıpkırmızı kirazlar olduğunu gördü. Vay canına! Hepsi çok leziz görünüyor. Hangisini yesem? Hangisini yesem? Ah, önemli değil. Hepsini yiyeceğim. Nem nem nem Şeli iyice doyup artık tek lokmayı yemeyecek hale gelene dek yedi. Artık bir kiraz tanesi gibi tombul olmuştu. Oh çok doydum. Pes etmediğim için çok mutluyum. Tırmanış uzun sürdü ve çok zordu ama sonuç tek kelimeyle enfes oldu. Şeli çok mutluydu. Çok çalıştı, tırmanırken sabır gösterdi. Shelley bir şeyi çok istiyorsanız asla pes etmemeniz gerektiğini gösterdi.